Nebriy-i Rahimahullah'ın Salihin adlı hadis derleme kitabını şerh etmeye, okumaya, yine kaldığımız yerden devam Kaldır. etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, geçen hafta ve ondan önceki hafta aynı vak üzerinden devam etmiştik. Konumuz, sünnet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerine ve o sünnetin getirmiş olduğu adam, ahlak üzerine devam etme, ona tutunma ve onunla ilgili hadislerle hadislerin bulunduğu babı almıştık. Biliyorsunuz sünnet kelimesinin e, İslam literatüründe birden çok geldiği manalar var, kullanıldığı e, manalar var. Kimileri daha dar manada, kimileri daha geniş e, manada. E, ancak meşhur olan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 ee, yapılması güzel olan ee, yapanın sevap aldığı herkedenin ise günaha girmedi, girmedi. girmedi girmeyecek. Şeyler. Bir de daha geniş manası var sünnetin arkadaşlar. Sünnetin daha geniş manası ise dil manasında kullanılır Dil, akide, itikat tevhid manalarında. Aleykümselam var.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 kitabı var. Onun için de birçok ilim ehlinin bidatlere karşı, bidat ehline karşı, munharif itikad akidelere karşı yazmış oldukları kitaplara ne ismi vermişler? Sünnet isim vermişler. Bir de sünnetin diğer bir manası var. O da bidatın sonradan eklenen şeylerin karşısı olan manasında kullanılmakta. Bunları öğrendikten sonra arkadaşlar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 İsmini defa da zikretmiştik. Bu da böyle Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in selefi Salih'in akidesinin nakl olunduğu rivayetlerle aktarıldığı bir ansiklopedik kitap. Muellifi yani derleyeni İmam Allah Bu kitabın adını bilen var mı arkadaşlar? Kitabın adını hatırlayan var mı? Onu söyleyelim. Şerhu İ'tikadi Ehli Sünne ve'l-cema'a. İşte bunun Ehl-i Sünnet ve'l-cema'atin itikadının şerhi, açıklaması adlı kitap. Bu kitapta, Mâmlâle Kâ'i, Hudayl-i İbn-i İyad, Selefin önüne gelenlerinden, Hudayl-i şöyle dediğini naklediyor. Diyor ki, Tûbâ <tuh -i> limen mâta <'ayyad> alel-islâmi ve's-sünnâ. Hudayl-i İyad diyor ki, Rahimahullah,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 min kavli, min kavli, maşaallah. Bu insan diyor, sürekli ne yapsın? allah desin. Ya yani da kendisine nazar değdirmesin, ayakları kaymasın. Bu yol üzerinde ne yapsın? Sevaf etsin ki. Çünkü üzerinde bulunduğu nimet, çok büyük bir nimet. Yine, Ebu Vekir radıyallahu on şöyle söyledi rivayet ediliyor. Diyor ki Ebu Vekir radıyallahu anh Lestu tariken şey'en kana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'melu bihi illâ amiltu bihi. Diyor Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin amel ettiği, yaptığı şeylerden bir tanesini dahi bırakacak değilim. Yani onu bırakmayı, Nevi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir şeyi terk etmeyi diyor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 gibi bahanelerle ne yapmamış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı sünneti terk etmeyi kendilerine caiz görmemişler. En tehlikeli duydukları bir şey var. Helak olma endişesi arkadaşlar. Yani en ufak bir sünneti terk etmek bile insanı neye götürebiliyor? Helaf'a götürebiliyor belli bir süre sonra. Ebubekir radıyallahu diyor ki in fa inni akşa in teraktu şey'en min emrihi en Onun diyor getirmiş olduğu emirlerden bir şeyi terk edecek olursam helak olmaktan darabete düşmekten diyor endişe duyuyorum, korkuyorum. <gülüyor> Bunun için Nevi sallallahu aleyhi ve getirdiği, yaptığı bir şey ne yapamam, terk edemem. Yani bu mümkün değil. Yani tartışılmaya açık konu bile, yani tartışılamaz bile. Astrolar ibadetler gelecek yani. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhuma Ömer ibn-i oğlu çocuğuna diyor ki hanımını mescide gitmesinden alıkoyma. Bırak. Kadın caniye gitmek istiyorsa gitsin, namazını kılsın. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Allah'ın kadın kullarını ne yapmayın? Mescidlere gitmekten alıkoymayın. Ortada sonuçta bu da bir örneğin sünnet. Abdullah ibn Amr oğlunun hanımını ısrarla bu hadisi duymasından sonra mescide gitmesini, engellenmesini duyunca oğluna gidiyor, hatta rivayette geliyor, diyor ki ona böyle bir sövüyor. Ağır konuşuyor. Ve ardından ölene konuşmayacağını söylüyor oğluyla. Diyor ki seninle artık bundan sonra ne yapacağım? Ebeden konuşmayacağım. Yani sünnete karşı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 o dükkanına gelmiyorum çünkü sen bu konuda Allah'ın emirlerine Resulü'nün sünnetine <gülüyor> ne yapıyorsun? Muhalefet ediyorsun. Ve insanlar da senin bundan dolayı ona gitmediğini ne yapacaklar? Bilircekler. İbn-i yine Selef'in büyük alimlerinden onun da İmam La gibi bakın İmam Bat şey, e, Seyyah Kezgin Batuta değil bu İbn-i Batt'a i̇bn Battan'ın da meşhur bir kitapı var. Selef ulemasından nakiller yaptığı, sahabelerden nakiller yaptığı. O kitabın adı ney? Hatırlayan var mı? el İbana. Bakın arkadaşlar yani Selef alimlerinin tehlif ettiği, kaleme aldığı yüzlerce kaynak kitap var. Bunların isimlerini, bunların adlarını şöyle bir yapın? Öğrenin, ezberleyin. En azından gidin memlakette kütüphaneler var sonuçta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 halkalar şeklinde toplanmış birbirlerine taşlar dağıtarak her halkanın başında zikir çeken insanlara karşı Abdullah İbn-i Veskutu anh'ın göstermiş olduğu tepkiyi nakleden kitaplar İmam Darimi'nin süneni bugün kütüphanelerimizde olsaydı insanlar okuyorsaydı minberlerden vaaz külsülerinden insanlara bu anlatılmış olsaydı bugün insanlara böyle bu tür çeşitten olan bu tür e, bidatler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 şerre giden bir kapı açmaktasınız. Bu iki şıkların başka bir şık yok ortada demiş onlara. Ve azarlamış onları. Demek ki arkadaşlar bu kitapları değeri çok büyük. Hazine. <gülüyor> Allah-u Teala'nın asha pe peygamberinin ashabına öğrettiği akide bu kitaplarda yazıldı. Bu, bu kitaplarda bize nakli olmuş. İbn-i Vatta diyor ki bu eseri kitabında zikrettikten sonra neydi kitabında arkadaşlar? El-İbane El-İbane Han şeriatı fırka en nâciye. Ne demek ibane ibane beyan, açıklama demek. Fırka-i nâciyenin itikadını açıklayan kitap, beyan eden kitap. <gülüyor> diyor ki İbnü Muttal bakın ne kadar merhametli bizlere hitap ederek kitabında bunu zikrederek diyor ki ya ikhwanī hādhā as akbar <gülüyor> min amrihi sallallahu 'alayhi Ya e dostlarım ey kardeşlerim ey arkadaşlarım bakın Ebubekir diyor radıyallahu an Nebi sallallahu 'alayhi ve sallam'in bir emrine muhalefet ettiği takdirde dalalete sapıklığa yanlış yola düşeceğinden korkuyor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 Ya işte azizuna alay ediyorlar. Rabiyeva <gülüyor> ve onun emirleriyle alay ediyorlar, küçümsüyorlar. Ve <gülüyor> tabahuun ona muhalefet etmekten gurur duyuyorlar. Muhalefet etmeyi böyle apaçık bir şekilde ishar ediyorlar. Ve <gülüyor> iskharuna Sünnetini alay alıyorlar. Diyor ki yani bunların durumu ne olacak? Kendi döneminden bahsediyor. İbn Battuta bundan yıllar önce İbn-i Batta Ya yani şahit biz de diyoruz ki i̇bn Batta bu dönemde yaşayan insanları görseyin ne derdi artık yani sünnete temessük etmiş sünneti uygulamaya çalışmış insanların toplumda tamamen yerinin olmadığı sakalları uzun diye kapılardan geri gönderildi. Camide bile peygamberin sünnetini tatbik ediyor diye cemaatin dışarı atmaya çalıştığı bir zamanda yaşa, yaşayan bizleri görseydi i̇bn ne Battan değil mi? Rahimahullah. Diyor ki, neselullah se'lullahı ismeten mine zelel Hataya düşmekten diyor, Allah-u niyazımız, Allah-u Teala'dan dileğimiz Bizleri hataya düşmekten korumasıdır. Allah Teala bizleri hatadan korusun. Ve sual amel ve kötü amellerden ne yapsın? Korusun. Kötü amellerden muhafaza eylesin. İbn da az önce Ebû Terabiyye radıyallahu anh sözünün akabinde ne yapmış? Bu nasihatte bulunmuş. Yani onlar arkadaşlar şiddeti olan bağlılıkları, onların sünneti olan bağlılıklarını anlatan birçok eserler var. Az önce söylemiş olduğumuz kitaplara dönerseniz. Yani evinize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 ne yapardık? Bu kitapları önce öğrenirdik. Nelerden bahsediğini, bahsettiğini sorup araştırırdık. Sonra da evimizin bir köşesine bunları koyar. Okur okur. Tekrarlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i getirip öğretmiş olduğu akideyi, itikadı korumaya akidemizi onun üzerine e, muhafaza etmeye çalışırdık. Şimdi hadislere dönelim arkadaşlar. Yedinci hadiste kalmıştık. Ebu Musa radıyallahu anh hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''İnne mesele mâ ba'aseniyallahu bihi minel hudâ vel ilm kemete li gâyfin asâbe ardan diyor ki Allah-u Teala'nın beni diyor kendisiyle gönderdiği hidayet elimle gönderdiği ilim Allah-u Teala'nın diyor gökten indirdiği yağmura benzer yani Peygamber aleyhissalatu vesselam bir ilim getirmiş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 fakat منها طائفه طيبه. Toprağı güzel. Kalitelidir. Yani yağmur ne kadar çok yağsa yağsın, <gülüyor> toprak kaliteli değilse ne olmaz? Oradan ürün çıkmaz. Çıkmaz. çıkmaz. Dün bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki memlekete gittim. Orada davayla konuşuyorum diyor. Tabii diyor böyle hani Trakya'nın böyle dümdüz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 yani kimi toprak ne yapmaz o yağmuru alsa bile yağmurdan istifade etmez. Şimdi Aleyhisselam örnek veriyor. İnsanları üç kısma ayırıyor bu hadiste. Diyor ki: "Kâbiletü'l-mâ' fe'ambete'l-kelâ ve'l-usbâ'l-kesîr." Güzel toprak kendine yağan üzerine düşen yağmuru kabul eder ve orada ot, çimen, çayır bitirir. Yani suyu kabul ediyor. O sudan sonra orada ne bitiyor arkadaşlar? Ot bitiyor, nebatat bitiyor. Vakıaemin her acaydi bu. Bir de toprak var ki arkadaşlar, bir de bir tarla var ki çorak, kuru, emseketilme. Yani suyu emmiyor, emmiyor suyu. Yani yağmurun yapmıyor, emmiyor. İlk toprak suyu emdi, su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 Fenafe Allahu bihal nas feşeribu minha ve saqau ve zera'u Bu topraktan da insanlar nasıl faydalanıyor? Oradan su içiyorlar. Oranın suyundan faydalanarak barajlar yapıyor oralara. Tarlalarını suluyorlar. Hayvanlarına su veriyorlar. Ve asabet taifetun minha ohra. İşte şu toprakta var ki arkadaşlar. Aleysetu esanun? Bir de şu biçice toprak var ki innema hiye kı'an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 yani ne öyle, ne böyle. Hiçbir faydası yok bu toprağın, bu manada. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem niye bize bu dersleri verdi? Bize burada tarım dersi vermiyor. Toprağın çeşitlerini anlatmıyor. Bunu lisede okuduk, kirli toprak, kireç toprak. Yani Aleyhisselam burada diyor ki, Allah-u Teala'nın beni gönderdiği ilim, hidayet aynı buna benzer. فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ fi فِي دِينِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَا Diyor ki ilk toprak suyu alan ve ardından ürün, ürün çıkartan toprak diyor allah Teala'nın beni kendisiyle göndermiş olduğu bu ilmi bu hidayeti anlayan, anlayıp sindiren, onu fıkh eden, ondan sonra da o öğrendikleriyle de insanlara rağmen fayda veren, öğreten kimsedir. Yani en üst tabaka bu arkadaşlar. Aleyhissalatu vesselam'ın geldiği, Allah'ın kendisiyle gönderdiği o hidayet, o sünnet öğrenildiği ve tatbik edildiği takdirde neye benzetiyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu kimseyi? Verimli. Verimli toprağa benzetiyor. Ve mesalen menni yerfa bi Umursamayan adam demek bunun tam Türkçesi. Yani kafasını kaldırıp bakmayan. Yani bir insan bir şey umursarsa ne var? Ona önem verirse ne var? En azından kafasını kaldırını bakar değil mi? Harekete geçmeden önce işte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani Allah-u Teala'nın beni gönderdiği benimle gönderdiği bu hidayet rehberi olduğum sünnetim ona diyor önemsemeyen bunu umursamayan ise diyor ve وَلَمْ yakbal هُدَ اللّٰهَ اللّٰهِ اُسِلْتُ بِهِ Allah Teala'nın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen insanın örneği de kim gibidir? Üçüncü toprak gibidir. Yani dini fıkh eden, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini anlayan, onu emen toprak gibidir. Ondan sonra onu insanlara öğreten, onu evip ürün veren gibidir. Şayet, onu anlayıp, anlamasa bile veyahut onu onun amel etmese bile insanlara naklediyorsa, o da hangi toprak gibidir bu uyarınca? İkinci suyu tutan. Üçüncüsü kim? Üçüncüsü ise arkadaşlar Sen ona kafasını kaldırıp bakmayan kimse. Yani yağmur yağıyor patır patır, suyu ne yapıyor toprak? Çekiyor. Su da tutuyor üzerinde. Çekiyor ama su yok.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 Sekizinci hadis Cağabir radıyallahu anh hadisi قال قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meseli ve meselukum ke meselir raculin ev kadenara diyor benim size olan diyor be, me, misalim ateş yakan bir kimse gibidir. fe cealel cenadibu vel ferâşu yakağne fîhâ bu ateşenâ var arkadaşlar ne aleyhi ve sellemde ki Kelebekler, bu ateşe, haşereler, ne yaparlar? Gece vakti biliyorsunuz, bir şey yaktığınız zaman sinekler, vızır vızır oraya saldırmaya başlanır. Bilmiyor, yanacak. Değil mi orada? İbrahim eliç desende ki, bayalım bu ben diyor oradan, o, oraya üşüyen o kelebekleri, o haşereleri uzaklaştıran insan gibiyim. Yani sizleri ne yapıyorum? Heya kalmaktan, ateşe düşmekten koruyorum. Va an aqidun bi hujaziy anin nar. Sizleri diyor elbiselerinizin eteklerinden, paçalarınızdan tutup ateşten koruyan, sizleri çekip almak istiyorum. ve antum tafellatu nemin <Sessizlik> yeday. Sizilse elinden kurtulup kasmak istiyorsunuz. Yani tasvire bakın arkadaşlar, ne bize nasıl benzetiyor. Ben diyor ateş yakmış.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 Misaliyle sünnete bağlı olmayan, sünneti tatbik etmeyen insanın misali <gülüyor> bu çok güzel bir şekilde tasvir ediyor. Dokuzuncu hadis, yine Cabir radıyallahu anh hadisi, Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem emara bilakil asabi ve sahfa." Diyor ki Cabir, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemek yendiğinde parmakları yapmayı emretti, yalamayı emretti. Ve yenilen tabağı diyor yalamayı emretti. Bu da ne? helis Allah'a voleyası denemem. sünneti. Şimdi bugün yani insanlar şaferlerin koyduğu yemek adabını uygulamada boğulmuyorlar. Adam diyor ki işte çatalı sol elinle tutacaksın, kaşığı sağ elinle tutacaksın. Yani bakın elini, sol elini ağzına getirip getirip götürüyorsunuz. Bunu yapmak da bir şey yok. Normal. Ama dendiği zaman yani bir kere de şu sünneti uygula hayatında bir elinle yemekle şöyle bir parmaklarını, şöyle bir yala. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yapmış. Sen de bir kere bunu bir şey yap yani. İftal et. Yaşamış olduğu toplulukta bu böyle yapılıyormuş. Örfende sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde yapmış. Kimse demiyor sana kaşığı at. O öyle diye Sen de elle yemek zorundasın. Böyle bir şey yok. Ama ashab Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi en radıyallahu anh yemekte neyi ararmış? kabak. Bal kabağı diyoruz ona, büyük kabağı. Araplar o yemekleri yaparken tatlı olarak kullanıyoruz. Onlar yemeğin içine o bal da koyuyorlar. Onu seçermiş, bal kabağını seçermiş. Yani. Sorulduğunda da dermiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu sevdiğini gördüm, bunu yediğini, bunu seçtiğini gördüm. Ben de onun için böyle yapıyorum. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin burada bir nevi var? Bir bir öğrettiği yemek adamı var. Hatta bazı rivayetlerde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 Laboratuvara giriyor, bunun araştırmasını bir yapıyor. Sonuç olarak bakıyor ki, yani imanı ne yapıyor? İmanı artıyor. Yani buradaki hikmeti de anlayabilmiş olabilir, olabiliyor. Bu hikmetler ki asırlar boyunca, yüzyıllar boyunca insanlar tarafından keşfedilememiş olabilir. Bu şu demek değil, insanların bu hikmeti bilmemesi, Allah'ın veya da Rasulü'nün emrettiği şeylerin hikmetli o, o, o, o emirlerin hikmetli olmadığını gerektirmez. Hepsi birer hikmet var. Yani bizler bu hikmeti bilelim ya da bilmeyelim. Bizler bunları Allah-u Teala ve Resulü bize emrettiği için yapıyoruz. Yani ne sallallahu aleyhi ve sellem dilinizin kabından, tasından bir köpek yalarsa onu ne yapsın diyor aleyhissalat Ne yapın diyorsunuz? Yedi kere yıkayın. O yedi kereden bir tanesine neyle olsun? Toprak, Toprak olsun. Almanlar araştırma yapıyorlar. Yine bu bilimsel dergide yayınlanmış. E, Almanya'da bir araştırma bu.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 Zaten birisinin lokması yediği bir şey elinden düşerse, ağzından düşerse fel ye'ekhulha onu diyor alsın. <gülüyor> Burada yine bir ahlak var. Tevazuyu da öğretiyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. İnsan mütevazi olmak zorunda. Kibir yasaklanan bir haslet, özellik. Fel yumit ma kâne bihâ min eza diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, O yere düşen bir şey bir pislik <gülüyor>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 Bakın arkadaşlar, şeytan insanla her halinde beraber. Besmele'ye çekmeden yemeğini yersen seninle beraber. Değil mi? Aleyhisselam Sabah namaza kalkmadın, seninle beraber. Yere lokman düştü, o lokmayı yemedin bıraktın, kime bıraktın onu? Aleyhisselatü Vesselam'ı şeytana bıraktın. وَلَا <gülüyor> يَمْصَحْ Hatta el arka Diyor, Yo, ilniye lmadan napmasın mendile? silmes. Fakine ola yedri, fi ayet amih el bereket. O dio bereketin nerede olduğunu ne yapmaz? Bilemez. Bir rivayette diyor ki, inna şeytan ayh duru ahadakum ende kulli şeyin minşani. Şeytan sizlerden birinizin yapmış olduğu bütün işlerinde hazır bulunur. Şeytan yani. Sen tuzak giriyorsun. Allahu Teala Allah Evlisin, ilişkiye gireceksin. Şeytandan Allah sığınır. Evet. Şeytan her an seninle beraber. Hatta yahduruhu inda taami diyor ki: "Elese yemek yerken bile şeytan gelir. Hazır olur. Sayyidan safatat min ahadikum sizlerden biriniz lokması düştüğü anda elinden yere düştüğünde fal yumit biha min diyor o yere düşen şeyi, bulaştığı o leke, çer çöp, ne yapsın onu atın diyor, kenarda onu izale edin, geri kalanını ne yapın diyor, fel yekula, yiyin. Velâ yedâ şeytan, şeytana bırakmasın. Demek ki yani şeytan bundan faydalanıyor. Yani evet sen bakıyorsun yerde o şey eksilmiyor, o düşürdüğün lokmalı yerinde duracak belki. Ama şeytan onu yiyor. Nasıl? Bilmiyoruz keyfiyetini bunu. Allah para yapmamış? Resulü bize haber vermemiş. 10. hadise geliyoruz. <gülüyor> İbn Abbas radıyallahu anhima kal قَوْمَ فِينَا رَسُولُ اللّٰهُ وَلَيْسَلَّ لِمَوْعِظَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّكُمْ مَحْشُرُونَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا Diyor İbn Abbas. Ey insanlar! Nebi Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde ayağa kalktı. Ve bizlere bir vaadu nasihatte bulundu. Ve dedi ki ey insanlar, sizler allah Teala tarafından çırıl çıplak. Ayaklarınızda ayakkabı olmadan, ayaklarınızda çırıl çıplak, yalın bir şekilde ve sünnetsiz bir halde ne yapacaksınız? Haş olacaksınız bir araya toplanacaksınız. Yani, uzun çok şiddetli olacak. Hatta Aişe radıyallahu hadi dediği zaman yani insanlar birbirine bakarlar. Ya Allah'ın Rasûlü'nü Aişe radıyallahu anh. Ne diyor Nevi sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Aişe! Ya Aişe! El amru a'azamu min an yehummehum zâlik. Ya Aişe! El amru a'azam. Yani düşündüğünden daha fena durum. Ey Aişe diyor. Yani senin o düşündüğünden daha kötü bir durum var orada. İnsanlar diyor bununla ilgilenmeyecekler. Bununla ilgilenecek bir vakitleri, bir durumları olmayacak. Yani herkes çıplak, herkes hürmetsiz, yalan ayak. İnsanlar yüreğine bakar mı? Diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu düşündüğünden öte bu. <gülüyor> o gün herkes kendi derdinde olacak. Hatta e, şu ayeti okuyanız zaten namiyum ve yakrul ma min ahih. O gün kişi kimden kaçar? Ahih'inden. Ve min ummihi ve abih annesinden ve babasından ve ve beni arkadaşından, dostundan ve çoluğundan, çocuğundan kaçacak. Yani o gün çok şiddetli bir gün olacak ve herkes o gün haşrolunacak. كَمَا بَذَعْنَ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعَدًا عَلَيْنًا Vad ettiğimiz üzere kendi üzerimize bir vaad olarak söz verdiğimiz üzere sizlere ilk yarattığımız gibi size ne yapacağız? O halde tekrardan edeceğiz, yaratacağız. İlk yaratıldığımız nasıl yaratıldı? Annemizin karnından çıplıkçı mı çıplıkçı çıplar, O şekilde. İnna kunna fa'ilin. Bizler de bunu yapacağız diyor Allah-u Teala. Yani buradan gücümüz yeter. Ve inna avvela'l halâ'i yüksâ yevmel kıyâme İbrahim. Sallallahu aleyhi yani ve sellem. Kıyamet günü ilk giydirilecek, elbisesine büründürülecek kim arkadaşlar? İbrahim aleyhisselam. O çıplattıktan kurtulacak ilk olan insan İbrahim aleyhisselam. أَلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرْجَالٍ min اُمَّتِي Ümmetinden diyor bazı insanlar getirilecek o gün. Burada bir uyarı var Nebise sallam. Vesselam. فَيُغَضُ بِهِمْ ذَاتَ Onlar tutulacak böyle sol tarafa atılacak. Ateşe atılacak. فَاَقُولُ يَا رَبْ أَصْحَابِ Diyor ki Aleyhisselatü ki bunlar benim ashabım. Buhari'nin rivayetinde o sahabi diye bir rivayet de olduğu söylüyor İbn Hacer. Eee Buhari'nin şeklinde. Buhari'de böyle bir şey var. Yani bunlar benim ashabımdan bazıları. Diyor ki Allah Teala peygambere "Fe yekul ma ahdefu Ey Muhammed. Ausselallah. Bunlar bunların senden sonra ne yaptıklarını sen bilmiyorsun. Bu hadis Buhari ve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 çok açık deliller var hadislerde. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Allah Teala peygambere diyor ki: "Sen onların senden sonra ne yaptıklarını Bilmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tabii buradaki ashabı ifadesini yani onlar benim ashabım ifadesini Rafiziler, Şiiler, Caferiler almışlar. Bizim aleyhimize delil olarak göstererek diyorlar ki bak Ebu Vekir, Saber, Osman, Ebu Hurayra, Muaviye anhüm, ve diğerleri, sadece diyorlar yedi tanesi, sadece beş tanesi, sadece dört tanesi, hariç Peygamber'in ashabı diyorlar, nerededir? Cehennem. Cehennemdedir diyorlar, ateştedir. <gülüyor> siz diyorlar ehl sünnet olarak dinimizi bakın bunlardan alıyorsunuz diye. Bunu apaçık söylüyorlar. Ama bugün, bugün onlara dediğiniz zaman, ya yani siz böyle böyle görüyorsunuz, bu düşüncelere sahipsiniz dediğiniz zaman, onlar ne yapıyorlar? Takiye yapıyorlar. Tukke diyorlar onlar. Yalan söylüyorlar. Hayır Ebu Vekir. Biz de seviyoruz bu Vekir. Hayır biz de Ömer'i seviyoruz. Yalan Peki bu hadis onların için bir delil olur mu arkadaşlar? Olmaz. Çünkü bizler biliyoruz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ashabtan razı olduğunu söylemiş. Bu ashabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla Allah-u Teala'na cennetle müjdelemiş. Bu rivayetlere baktığınız zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Badiyede yaşayan, çölde yaşayan bedevi insanlar, bir takım azınlık, Vefat edince, olayların geçtiğini görerek öyle zannederek yani öyle diyelim. Ne yapıyorlar? Evvela kerı rahimallahı anhuya zekat vermiyorlar, zekatı inkar ediyorlar. Evvela kerı olan zaten onlarla ne yapıyor? Savaşıyor. Hadise kasteden bunlar. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın bunlardan haberi var mı? Öldükten sonra, vefat ettikten sonra? Yok. Kim ki var diyorsa, Peygamber'e ne haber arkadaşlar? Müstağadır. Neye göre Peygamber efendi? Hanedis Buhari'de ve Müslim'de. Allah Teala diyor ki, "Sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, on sen vefat ettikten sonra, senden sonra onların ne yaptığını sen bilmiyorsun." Ama hala utanmadan kalkıp çıkıp ne diyebiliyorlar? Bu Wahabiler şöyle, bu Wahabiler böyle şefaat inkar ederler. İşte peygamberi sevmezler. Böyle insanları ne yapıyor? Aklını başını çelmeye çalışıyor. Onlara iftiralar insanların hakkında iftiralar ileri sürerek bir takım kimseleri kandırmaya çalışıyor. فَاَقُولُكَ مَا كَالَ Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ben de allah teala Teala'ya şöyle derim. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَه۪يدًا مَا دُمْتُ Ben onların arasında olduğum sürece şahit Evet, şahitlik ed ederim onların yaptıklarına. Şahidim. Artılarında ve eksilerinde. Bu kimin sözü arkadaşlar? Hazreti İsa'nın İsa sözü. Hazreti İsa'ya İsa Allah Teala diyor en tekul der insanlar. Sen mi söylüyorsun insanlara? Ey İsa Allah sana soracak ahirette kıyamette. Çek, Hesap soracak İsa aleyhisselam'ı bile. Yani o günkü durum peygamber Aleyhisselamın Aişe Radıyallahu Anha dediği gibi Vahim bir durum. İsa Aleyhisselam'ın hesaba çekileceği bir durum. Sen mi söyledin insanlara? اِتَّخِضُونِي ve اِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Beni ve anamı Allah ile birlikte ilahlar edinim diye sen mi söyledin? Bu sözün sahibi sen misin İsa. İsa Aleyhisselam ne diyecek? Subhanak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Seni tenzih ederim. Ben onlara ancak senin bana öğrettiğin şeyleri söyledim. Ve diyor onların arasında bulunduğum sürece o Hristiyanların arasında bulunduğum sürece onlara şahidim. Beni öldürdüğün, beni, vef beni vefat ettiğinde yani beni yöve çıkardığında تففيتني, vefa, vefat etme kelimesi Arapçada <gülüyor> uyku manasında da kullandım arkadaşlar. Yani Öldürülmedi öldürülme İsa Aleyhisselam. <gülüyor> Allah onu ne yaptı? Göğe çıkardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde anlaşıldı. Bu şekilde mal ediliyor. Sen diyor beni onların arasından aldığında onların üzerindeki gözetleyici kim? Sensin diyor. İşte Peygamber Aleyhisselam resatlandı bunu söyleyecek yani evet. Ben vefat ettikten sonra onların ne yaptığını bilmiyorum. Ben onların arasında bulunduğum sürece o otorame şahidim.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 11. hadis an Ebu Sa'id Abdullah ibn-i radıyallahu radiyallahu anh kal neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil khalf. Hadisi rivayet eden Ebu Sa'id Abdullah ibn-i diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam taş atmayı sakladı." Safanna elle. Ve dedi ki diyor innehu la yaktulus ve bu attığı şey av öldürür, av yakalasın bununla ve la yankâ al âdû düşmana zarar verir. leriz ve la yfka ve al ama diyor buna ne abari yapsa yapsa birisinin yüzü yüzü çıkar diyor yani. ve sin ve diş çıkar birisinin diş ne hesabıdır diş ne yani bundan başka bir faydası olmaz sinlerinden diyor ve fi yani. riba riwaya ân Yine rivayette Bukhari ve Ömüssüne rivayeti. Bu sahabenin bir akrabası. Yani sahabe ona diyor ki, taşa atma böyle oynamayın. Yani. Böyle atıyor. Erzebek diklerininle almış bir şey. Oyun yani. Bazen insanlar böyle atar. Öndekiyse ona atıyor böyle. Yasak yani. Peygamber efendimiz de yasaklamış. Fehâhu <gülüyor> sahabecik <diyor ki>, yapma. Kâl <gülüyor> ve sellem neha an peygamber bunu yasakladı yapma bunu.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 La Sen ne diyor konuşmuyorum. Küstün seninle ebede. Kıyamete kadar konuşmuyorum tabii. Ölene kadar konuşmuyorum benim için. Yani Bir müminle üç günden fazla küs kalması <gülüyor> caiz değil. Ama dünyevi konularda. Bir insan dini için tavır takınabilir. Peygamber aleyhisselam kırk gün ne yaptı? Tavır takındı değil mi? Gazze'ye katılmayan, geri kalan insanlara. Senle konuşmuyorum. Bitti. Şimdi bugün sünnetimiz, Peygamberin sünnetiyle dalga geçiliyor. Ve biz insanlık ürküyoruz. ürttükçe, korktukça, bir şeyleri kaybetme endişesine düştükçe Allah bizdeki izzeti alıyor. Onun yerine zillet koyuyor. Ama bakın ashaba dibdik duruyor. Yani biz Yanlış anlaşılmasın. Burada kimseye demiyoruz gidin ananızla, babanızla, akrabalarınızla küsün onlarla konuşmayın. Hayır. Ama ne lazım? Bir duruş lazım sünnetin dindeki yerini onlara anlatmak lazım. Sonra Res Abisi Mira bi'al ra'itu Amr ibn al-Khattab yuqabbil al-hajar. Amr ibn al-Khattab'ın Hacar-ı Esved'e öptüğünü gördüm. Ve yekul inni a'lemu annaki hajar ma tanfa'u ve la tadur. Ömer diyor ki biliyorum ki ey, ey siyah taş, ey Hacar-ı Esved. Biliyorum ki sen la tanfa'u ve la tadur. Sen ne fayda verebilirsin, ne de bir zarar verebilirsin. Bugünkü perestlere, bugünkü türbelere gidip onun böyle demir kepeklerine demir korkuluklarına sürünen, sürtünen, çoluğunun, çocuğunun affedersin, iç çamaşırlarını getirip oraya sürüp, ondan medet uman insanlara bir cevap arkadaşlar. Hani Demirden dedik ya, bu kitaplar evde olsa, insanlar evde var bunları, Bunlar olmayacak. Şeytan insanları bu kadar kolay kandıramayacak. Şeytanın davetçileri <gülüyor> bunu başaramayacak. وَلَوْ لَا اَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُقَبِّلُكُ مَا قَبَّلْتُكُ ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmüş olmasaydım seni yapmazdım? Öpmezdim. Sünnete ittiba. Peygamber bunu yaptığı için biz de ne yaparız diyor. Seni öperiz. Bu hadiste bu eserde e, Ömer İbn-i Khattab'dan olan eser, e, Muttefakun Aleyh eserlerden. Ve bu haftaki son aldığımız e, eser inşallah e, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanakallahumme ve hamdik. Eşfüle la ilahe illa el. Estağfirullah ve tuzu